uydurmacılık ayıbını ona hiçbir imam yakıştırmamış olmasına rağmen Elbani bunu kendisi eklemiştir. Yani kimle ilgili? Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'in onun bir zayıf olduğunu ifade etmiştik. Diyor ki hoşafçı İmam Elbani Rahimahullah ilgili diyor ki uydurmacılık ayıbını yani kimse diyor bu kişiye uydurmacı demediği halde diyor eee Elbani diyor, bunu kendisi eklemiştir. Yani bundan kastı Tevesül isimli kitabında bunu bu şekilde ifade etmiştir demekte. Elbani'nin eklediği bir şey yok. Hoşafçı, söyleyecek bir sözü olmadığı için adeti üzere ucuz polemik yapmaktadır. Elbani, o uydurma ile ittiham edilmiş birisidir bu töhmeti ona atan da hakimin kendisidir diyerek, hakimin zikredilen ibaresine işaret etmekte, imamların onun hakkındaki sözlerini aktardıktan sonra da, bu Abdurrahman yalancı değilse de cidden zayıftır diyerek, kanaatini belirtmektedir. Yani, dikkat ediniz, Elbani Rahimullah onunla ilgili, e, diyor ki o diyor e, hadis uyduran birisi olarak itham edilmiştir bunu da söylerken burada e, bu ithamı yapanın hakim olduğunu da ifade etmiştir kendi kitabında nasıl mı peki Yani onunla ilgili zayıf e, olduğu söylenmiş peki uydurma uydurma ya da hadis uyduran birisi olduğu söylenmemiş mi onu az önce söylemiştik bir daha hatırlatacağız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 Hoşafçı devamında diyor ki, babasından uydurma haber verdi demek, babasından uydurma haber verdi demek, hadis uyduran biridir demek değildir. Elbani ya bu farkı fark etmedi, ya da kasıtlı olarak gizledi. Birinci ihtimal kötü, ikincisi daha kötü demekte. Yani diyor ki, biliyorsunuz, hakim rahimahullah, Onunla ilgili Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'le ilgili demişti ki babasından e, babasından haber uyduran birisidir demişti. Şeyde diyor ki Hoşafçı diyor ki babasından uydurma haber verdi demek hadis uyduran birisi demek değildir. Elbani ya bu farkı fark etmedi ya da kasıtlı olarak gizledi. Fark etmemek kötü. Kasıtlı olarak gizlemek ise daha kötü diyerek sözde kendisine göre Elbani'yi eleştirmekte. Hakimin ibaresi, babasından uydurma hadisler rivayet etmiştir den mi ibarettir? Yoksa arkasından bu ilmin ehlinden dikkat edenlere bunun sorumlusunun kendisi olduğu gizli kalmaz. Dikkat ediniz. Biliyorsunuz babasından uydurma haber verdi değil aksine ondan gelen haber babasından uydurma hadisler rivayet etmiştir şeklindedir. Acaba böyle miydi haber ve bunun arkasından diyordu ki hakim bu ilmin elinden dikkat edenlere bunun sorumlusunun kendisi olduğu gizli kalmaz diyerek Töhmet'in Abdurrahman'a yönelik olduğunu mu ifade etmiştir. Hoşafçı'nın bu ilmin ehlinden olma ihtimali zaten olmadığı için geriye şu ihtimaller kalıyor. Hoşafçı hakimin ifadesinin geri kalan kısmını ya görmedi ya gördü de anlamadı. Ya anladı da okuyucunun görmesini istemediği için makasladı. Ya da hiç utanması olmadığından bütün bunlarla beraber hala Belki izi kalır diye Elbaniye çamur atmaya çalışmaktadır. Birincisi kötü, ikincisi daha kötü, üçüncüsü çok kötü, dördüncüsü ise hata şey haya etmiyorsan dilediğini yap deriz. Haya etmiyorsan dilediğini yap. Allah Rəsulü Sətt və böyle buyuruyor. Aynı sayfada diyor ki birçoklarının onda biraz zayıflık var şeklindeki sözlerini görmezden gelerek cidden zayıftır diyen bir iki kişinin sözüne sarılmak ne derece doğrudur? Yani Hoşafçı bu kitapta diyor ki yani birçokları diyor onunla ilgili dediler ki bu Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'le ilgili dediler ki onda biraz zayıflık var. Yani fazla zayıflık yoktur. Dikkat edin. Onda biraz zayıflık var şeklindeki yani onlar diyor böyle bir söz söylediler diyor. Bunu görmezlikten gelip diyor cidden zayıftır onu çok zayıf görenler ise sadece bir iki kişidir diyor. O biraz zayıflık var sözlerini biraz zayıflık var diyenlerin sözlerini terk edip de cidden zayıftır diyen bir iki kişinin sözüne sarılmak ne kadar doğrudur diyor hoşafçı. Onda biz de cevap verelim. Onda biraz zayıflık var diyen birçoklarının kimler olduğunu hoşafçı keşke zikretse de biz de öğrenseydik. Hani diyor ya birçoğu onunla ilgili onda az bir zayıflık var demişler. Bari bu birçokları kimler olduğunu bir zikretse de biz de bilseydik. Hani bazılarına diyorsun ki Şununla ilgili bize bir delil getir. Diyor ki onlarca delil var, yüzlerce delil var. Biz diyoruz ki kardeşim biz bir tane delil istiyoruz. Gerek yok yani bize onlarca, yüzlerce. Bize bir tane getir. Bir tane bile getirmiyorlar. Aynı onun gibi bu e, aldatma. Bakınız biz de diyoruz ki kendisinin ifadesiyle. Birçoğu onunla ilgili onda biraz zayıflık var demiş. Biz de diyoruz ki bu birçok kişi kimlerdir bize söyle biz de bunun kim olduğunu görelim öğrenelim ondaki zayıflığın biraz olduğunu söylemeyen yani onda cidden zayıflık var yani şiddetli zayıftır diyenler bir iki kişidir demişti hoşafçı ama bunu böyle söylemeyen bunların bir iki kişi olmadığını birkaç isim zikrederek ifade edelim onun bir iki kişiden kastı şunlar olsa gerek Ali İbnül Medini Ebu Hatim Errazi Abu Zur'a Yahya ibn Ma'in, Ahmed ibn Hamal, Nasai, Malik bin Anas, Darawardi, ibn Hibban, ibn Huzaima, ibn al-Jawzi, ibn Saad, Saadi, Tahawi, Abu Na'im, Hakim, Ma'in, Medine Ehlinin umumu ile zahbi ve İbni Hajar rahimahullah. Üstelik Hakim gibi tevfikte ee, mütesahil birisi yani e, tefsik derken yani kişinin cerh ve tadil ilminde yani e, sikalığını ortaya çıkarmakta tefsikte e, mütesahil birisi bir raviyi cerh ediyorsa yani hakim gibi birisi onunla ilgili onu cerh etmişse ve bunu kendi ifade ettiği gibi birini taklit ederek değil birini taklit ederek değil halinin ortaya çıktığını gördükten sonra yapıyorsa bu o kimsenin cidden cerhem müstahak olduğunun açık delili sayılır. Yani o, bu kişiyi e, tevsik edilmemiş yani bu kişinin e, sika olmadığı hali ortaya çıktıktan sonra da hakim bunu cerh etmiştir. Az önce kendisinden de naklettik ee, Hakim Allah diyor ki bir kişi diyor taklide dayanarak yani taklitle birini cerh etmek olmaz. Cerh etmek diyor ancak beyneyle mümkündür. Yani delillere, karinelere dayanarak bir kişi cerh edilebilir yani yaralanabilir. O kişinin zayıf olduğu ve hali ortaya çıkartılır demektedir. Dolayısıyla biz de bunları paylaşmış olduk. Aynı sayfada diyor ki Zabıttaki az zayıflık rivayeti Hasan mertebesine düşürür, uydurma yapmaz. Yani diyor ki bir kişide diyor az bir zayıflık varsa, o zaman bu diyor bu hadis diyor sahih olmaktan zayıf e, Hasan olma mertebesine düşer diyor, uydurma olmaz diyor Hoşapçı. Öncelikle Abdurrahman'daki zayıflık az değil, hadis ilmi ehlince zayıflığın son noktasındadır. Bunu Hafız İbni Hacer e, Tehzip isimli eserinde ifade etmiş. Yani kendisi ille de onu zayıf görmek istemiyor. Sahih diyor, şuna buna iftira ediyorum. Ancak bununla beraber ondaki zayıflık az değil, hadis ilmi ehlince zayıflığın son noktasında. Sonra bu az olduğu iddia edilen zayıflığın bir de sadece zabıtta olduğu olsa olsa hoşafçının kuruntusu sayılır. Yoksa hakimin ona attığı töhmet zabıtla alakalı bir şey midir? Babasından uydurma rivayetler yaptığını hakimle beraber Ebu Nuaym da söylemektedir. Yani burada ortaya çıkmaktadır ki bu Abdurrahman bin Zeyd dediğimiz bu kişi sadece zabıtla ilgili yani hafızasıyla ilgili zayıf değil babasından hadis uydurduğu için babasına dayandırarak burada onun onu cerh ederken alimler onu zayıf addederlerken efendim onun sadece hafızadan ötürü değil kendisini bizzat bizzat e, hadis uydurduğu için hakimin de ifade ettiği gibi cerh etmişlerdir Hatta İbn Hacer'in aktardığına göre adamın birisi İmam Malik'e senedi munkata bir hadis söyleyince İmam Malik ona şöyle diyor: "Sen Abdurrahman bin Zeyd'e git. Git de sana babasından Nuh Aleyhisselam'dan hadis aktarsın." Dikkat ediyor musunuz? Nerede geçiyor bu İbn Hacer'in e, tehzib isimli eserinde geçiyor. Bir tanesi İmam Malik'e senedi munkatı olan bir hadis e, söylüyor. İmam Malik bunu duyunca ne diyor? Dikkat ediniz. İmam Malik'in Abdurrahman bin Zeyd. Yani deminden beri isminin etrafında döndüğümüz kişiyle alakalı olarak. İmam Malik diyor ki bunu duyunca olan bu e, senedi munkatı olan bu hadisi işitince İmam Malik o adama diyor ki: "Sen diyor Abdurrahman bin Zeyt'e git. Git de sana babasından yani babasından hadis uyduran birisi olduğu için babasından Nuh Aleyhisselam'dan hadis aktarsın." Nuh Aleyhisselam ne zaman? Efendim Abdurrahman bin Zeyt ne zaman? Dikkat ediniz. Yani öyle ki uydurur demek demeye getiriyor İmam Malik rahimehullah. Yoksa bu sözde zabıttaki az bir zayıflığa mı delalet etmektedir? Yani e, şu an İmam Melik'in bu sözünden onun hadis uyduran birisi olduğunu mu anlıyoruz? Yoksa yoksa e, zapt etmedeki zayıflığının zayıflığından mı bahsediyoruz? Gerçekten bunu görmek gerekir. Hoşafçı kendine göre dönüp dönüp az bir zayıflık, az bir zayıflık diyerek nasıl bir şey yapmaya çalışmaktadır sayfa 199'da diyor ki Ahmet İbni Hanbel onda bir yandan zayıflık görürken öte yandan müstedinde ondan hadis rivayet ediyor ve itiraz etmiyor dikkat ediniz bu sefer kime geldi tabiri caizse Ahmet İbni Hanbel'e geldi diyor ki Hoşafçı Ahmet İbni Hanbel onda bir yandan zayıflık görürken bir yandan onda zayıflık görürken, öte yandan müsnedinde ondan hadis rivayet ediyor. Yani sözde Ahmet İbni Hanbel onu hem zayıf görüyor hem de ondan hadis rivayet ediyor. <gülüyor> Demekte bu Hoşafçı'ya ait bu kitabının 199. sayfasında bunu söylüyor. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde böyle bir şart var da Hoşafçı okuy okuyucuya telbis yapmaya çalışıyor. Yani böyle bir şart mı var ee, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde ki yani ee, ...hoşafçı, okuyucuya telbis yapmaya yani onları aldatmaya çalışıyor. Ahmed İbni Hanbel müsnedindeki bütün zayıf ravilere itiraz etmiş mi ki ona da itiraz etsin? Yani Ahmet İbni Hanbel rahimelullah yani müsnedini sahihlik şartla, şartıyla mı yapmış Buhari'de olduğu gibi... Yani Ahmet ibn Hanbel müsledindeki bütün zayıf ravilere itiraz etmemiş ki Abdurrahman bin Zeyd'e e, itiraz etsin. Aynı sayfada hoşafçı diyor ki hakimin Buhari ve Müslim'in Abdurrahman'ı hüccet kabul etmediklerini söylemesi onu zayıf kabul etmesi demek değildir. Dikkat ediniz. Aynı sayfada diyor ki hakim yani hakimden naklediyor diyor ki Hakim demiş ki Buhari ve Müslim'in Abdurrahman'ı hüccet kabul etmediklerini söylemesi, onu zayıf kabul etmesi demek değildir. Peki hakimin cerh edildikleri ortaya çıkmış olanlar dediği, onlardan hadis rivayet edenin iki yalancıdan biri olacağına işaret ettiği zayıflar arasında Abdurrahman'ı da zikretmesi sizce onu ne kabul etmesi demektir? sika mı diye sorarız yani diyor ki hakim diyor Buhari ve Müslüm'ün Buhari ve Müslüm'ün e, Abdurrahman'ı hüccat kabul etmediklerini söylüyor hakim ancak bu onu zayıf gördüğü için bunu söylemiyor diyor hakim iyi de bizzat duafa isimli kitabında yani zayıfları sayarken hakim rahimahullah bizzat onu cerh etmiştir ve, ve cerh, edece, e, cerh ettiği kimseler arasında zikretmiştir şimdi bir ilim ehli birisini cerh ediyorsa onun güvenilir olmadığını söylüyorsa onu yaralıyorsa bunu cerh etmesi ve zayıflar arasında sayması onun sika olduğunu mu gösterir yoksa zayıf olduğunu mu gösterir babasından uydurma hadisler rivayet ediyor. Bunu kim söylüyordu? Hakimin kendisi söylüyor. Babasından uydurma hadisler rivayet ediyor diye. Babasından uydurma hadisler rivayet ediyor deyip bunun sorumlusunun o olduğunu söylemesi, Abdurrahman'ın ne olarak kabul etmesi demektir? Güvenilir olarak mı? Bunu sormak istiyoruz hoşafçıya. Ve yine sayfa 200'de diyor ki, hakimin şu isnat için Sahiptir demesi, Abdurrahman'ı kendi iştehadınca güvenilir kabul etmesi demek değil midir? Dikkat ediniz, hakimin şu isnad için sahiptir demesi, Abdurrahman'ı kendi iştehadı iştehadınca güvenilir kabul etmesi demek değil midir? Hani siz, siz ee, örnek veriyorum ya bir şey yaparsınız, örnek veriyorum yani birisi size saat sorar. Yani hakimin e, olayını buna benzetmek istiyorum. Yani belki şey çok da böyle isabetli bir örnek olmayacak ama şimdi ben size soruyorum. Saat kaç diyorum. Diyorsunuz ki işte efendim gecenin biri Ya da pardon diyorsunuz ki gece saat 11. Aa öyle mi diyorum? Sonra siz düzeltiyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır gece saat 1. Ben diyorum ki hayır siz 11 dediniz. Nerede? dönüp dönüp dolaşıp geliyorum diyorum ki ne siz 11 dediniz siz 11 ya kardeşim biz hata ettik biz dedik ne şöyle neyse ama bir türlü bakınız dikkat ediniz aynı bu saat 11 etrafında döndüğü gibi onun cerh etmesini Abdurrahman bin Zeydi zayıf görmesini görmezlikten gelip ille de hakime dayandırarak bizzat onu cerh eden hakim olduğu halde onu ille sika olarak ortaya çıkarmaya çalışmaktadır Subhanallah. Bu din kimin dini? Neye hizmettir bu? Bunu gerçekten anlamak mümkün değildir. Halbuki gerçekten Allah'tan korkan bir kimse hakkın etrafında döner. Yani bugüne kadar yaptığı veya inandığı bir şeyin hata olduğuna inanıyorsa hemen hakkı gördüğü zaman o o hatadan vazgeçer ve hakka yönelir. Der ki, ya Rabbi beni affet, ben bunun bugüne kadar hak olduğunu biliyordum. Veya ben bunun bid'at olduğunu bilmiyordum. Veya bunun ehl-i sünnete aykırı olduğunu bilmiyordum. Der, kendisine düşeni yapar, delilin etrafında döner ve delile sarılır. Yani, e, efendim, zayıf olanı, uydurma olanı, münker olanı, taskih etmeye çalışmak ve onunla ihticaç etmeye çalışmak kime hizmet, hizmettir? Acaba bu kendi yollarının ve anlayışlarına bir hüccet aramak mıdır? Ee, ve böylelikle okuyucuyu ve müntesiplerini aldatma yoluna gitmek midir? Yoksa gerçekten Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasına uyarak, e, din tevkifidir diyerek Allah subhanehu ve Taala'nın emrettiklerine sarılmak mıdır? Gerçekten bunu anlamak, mümkün değildir. İşte bu sebeple bir yerde bir bahane, bir yerde bir mazeret, bir yerde bir şey, bir... yani hep e, ilk başta bir benzetme yapmıştım. Örümcek, örümcek e, ipliğine benzetmiştim. Sayfa 200'de diyor ki, hakimin şu isnadı için sahihtir demesi, Abdurrahman'ı kendi iştihadınca güvenilir, kabul etmesi demek değil midir? Demekte. Hakimin şu isnad için sahihtir diyerek Açıkça hata yaptığını, kendi açık sözleriyle çelişkiye düştüğünü, bunun sebebinin de ilim elinin ifade ettiği gibi hafızasının değişmesinden yani dedik ya 72 yaşını doldurduktan sonra mustedreki yazması işte onun böyle bir çelişkiye düşmesine sebep olduğunu, gaflete düşmesinden veya kitabını düzenleyip temize çekme fırsatı bulamamasından kaynaklandığını ifade etmiştik. Peki hakimin bu beyanlarından sonra hala onun vehmine tutunmaya çalışanların yaptığı şey yine hakimin ifadesiyle iki yalancıdan biri olmaya çalışmak değil midir? Yani hakimin kendisi demiştir ki az önce isimlerini saydığım şu şu şu, şu, şu kimseler bunların içerisinde Abdurrahman Bin Zeydi de sayarak kim bunlardan hadis rivayet ederse iki yalancıdan biri olur. Bunu bizzat hakimin kendisi söyledi. Ve bunu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakil yaparak söyledi. Aynı sayfada diyor ki yine Hoşafçı, üstelik bu rivayetin şahitleri de var. Bakınız Hoşafçı diyor ki, bu rivayetin şahitleri de var. Adem Aleyhisselam'ın tevessünle alakalı bu rivayeti pekiştiren, ona mutabi ve şahit olacak başka rivayetler de var. Dikkat ediniz, önemli bir iddia bu başka şahitleri de var, başka rivayetler de var diyor. Hoşafçı neden okuyucuyu kandırmaya tevessül ediyor? Biz de böyle diyoruz. Bakınız bu önemli bir iddia. Biz de diyoruz ki ne niçin sen okuyucuyu kandırmaya çalışıyorsun? Bahsettiği şahit ve mutabileri zikretseydi de hem okuyucu hem de biz görseydik. Yani buna şahitlik edecek, bunu destekleyecek, başka ee, şahitleri olduğunu başka rivayetler olduğunu söyleyen hoşafçın niçin zayıf olan bu şeyin etrafında bu kadar döneceğine daldan dala atlayacağına niçin ona şahit olacak başka rivayetleri getirmiyor bunları söylese hem biz öğrenirdik hem okuyucu bunları öğrenirdi yoksa o şahit ve mutabiler içinde aynı Abdurrahman'ın geçtiği diğer rivayetler mi Yoksa onun bahsettiği bu şahit ve mutabiler yine içinde Abdurrahman bin Zeytin geçtiği rivayetler mi? Niçin bunu söylemiyor? Veya Ömer radıyallahu anh üzerine mevkuf diğer cidden zayıf rivayetler mi? Bunu gerçekten sormak istiyoruz. Sayfa 197'de Kevseri'nin Abdurrahman'la alakalı sözlerini aktarmaktadır. Sayfa 197'de. Kimden aktarıyor dikkat ediniz. Kevseri'den. Kevseri'den Abdurrahman'la alakalı sözlerini aktarmakta. İlgilenenler uydurma rivayetleri takviye etme uzmanı Kevseri'nin telbislerini dikkatle takip etsinler diyoruz. Yani bununla ilgilenenler Uydurma rivayetleri takviye etme uzmanı Kevseri'nin telbislerini yani aldatmalarını dikkatle takip etsinler. Kevseri diyormuş ki Kevseri dikkat edin ne diyor? Abdurrahman'ı i̇mam Malik zayıf kabul etti ve diğer bir takım alimler de ona tabi olup kabul ettiler. Yani merkeze kimi koydu Kevseri? İmam-ı Malik rahimahullah'ı koydu. Dedi ki aslında dedi yani Kevseri'nin sözü bu dedi ki i̇mam Malik dedi Abdurrahman'ı zayıf kabul etti o birileri de onu taklit ettiler dedi ona tabi oldular ve onlar da onun için zayıftır dediler yani ellerinde hüccetleri yok karineleri yok o i̇mam Malik zayıf dedi diye onlar da zayıf dediler Kevseri diğer bir takım alimlerle isimlerini saydığımız imamları kastetmekte ...ve hepsinin Abdurrahman'ı zayıf kabul etmede... i̇mam Malik'i taklit ettiklerini iddia etmektedir. Bunu o imamların hepsine delilsiz olarak nispet etmenin... ...başlı başına tahakküm olduğu bir tarafa... ...Abdurrahman hakkında en azır sözleri söyleyen... ...hakimin kendi ifadesinden... ...bu konuda kimseyi taklit etmediğini... ...bunu caiz bile görmediğini... ...cerhi ortaya çıktıktan sonra kendi iştihadıyla onu cerh edip zayıf kabul ettiğini iyi bilmekteyiz. Demin demiştik Subki Subki rahimahullah gerçekten hakimi delil almıştı ve İmam Hakim'e dayanarak demişti ki sahihtir. Ancak İmam Hakim demişti ki cerh etme yönteminde taklit olmaz. Dolayısıyla cerh etmek beyyineye dayanmalıdır demişti. Dolayısıyla ben de kendi iştihadımla, elimdeki karinelerle e, hüccet ortaya çıktığı için, bu kişilerin halleri bana göründüğü için, Abdurrahman'ı da duafa arasında sayıyorum ve onu cerh ediyorum dediği halde, i̇mam Malik'ten bahsetmediği halde, nasıl kevsedi diyebiliyor ki, Efendim İmam Melik onu zayıf saydı. Diğerleri de ona uydu. Diğerleri ona tabi oldu. Nasıl diyebiliyor bunu? Biz gerçekten bunu okuduk. Hatta bunun caiz olmadığını söylüyordu Hakim Rahimeullah. Ama bunlarda biz gerçekten e, oldukça telbis olduğunu görmekteyiz. Diyormuş ki bu e, kevseri, ancak onu yalancılıkla itham etmediler. Yani sözde ona yalancı diyen yok. Halbuki hakim bu töhmeti açıkça yapmaktadır. Hakim dışında Ebu Nuaym ve hatta onlardan önce İmam Malik de bu töhmeti atanlardandır. Hatırlayınız birisi munkatı bir hadisten bahsediyor İmam Malik'e. İmam Malik görkine sen diyor e, sen diyor e, Abdurrahman'ın yanına git. O diyor sana babasından Nuh Aleyhisselam'dan hadis rivayet etsin demişti. Dolayısıyla nasıl diyebiliyor onu yalancılıkla itham etmediler? Bu onu yalancılıkla itham etmek değil midir? Bizzat İmam Malik'in kendisi Ebu Nuhaym İmam Malik ve hatta Medine ehlinin tamamı demiştik bununla ilgili. Yani aslında hakim de onu i̇mam Malik'e uyarak zayıf kabul edenlerden biriydi. Dikkat edin. Yani aslında hakim de onu i̇mam Malik'e uyarak zayıf kabul edenlerden biriydi İmam Malik'in bu rivayeti kabul ettiğini görünce demek ki biz ona boşuna uyuyormuşuz bak kendisi bile onun rivayetini kabul ediyor diyerek kabul etti ve sahihtir dedi Allahu. Ekber diyormuş ki İmam Malik bu haberi nasıl kabul etti dersiniz o öyle diyor Kevseri İmam Malik bu haberi nasıl kabul etti dersiniz <Gülüyor> yani kendisi demeye getiriyor ki İmam Malik rahimahullah efendim e, aslında onu zayıf kabul ediyordu ancak e, hakim de İmam Malik'e uymuştu sonra da bir baktı ki ee, bir baktı ki İmam Malik ondan hadis kabul etmiş. Bunu görünce de hakim e, demiş ki ya biz niçin İmam Malik'e uyuyoruz? Baksanıza kendisi de ondan hadis kabul etmiştir. Dolayısıyla, e, dolayısıyla o alıyorsa biz de onun rivayetini kabul ederiz demiştir. Diyor Kevseri. Diyormuş ki İmam-ı Malik bu haberi nasıl kabul etti dersiniz? Şöyle açıklayabiliriz. yani bütün bunlardan sonra biz de diyoruz ki iyi dinle ey okuyucu Muttafakun aleyh hadisleri reddetme ve uydurma hadisleri takviye etme sicilli kevserinin şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem ve telbislerle kurmaya çalıştığı bağlantıları iyi takip et ta ki hoşafçının imam adettiği kevserinin ne olduğunu iyi göresin yani muttefekun aleyh olan hadisleri reddeder uydurma hadisleri de kabul eder böyle tedbis yapan kimselerdir diyormuş ki bakınız diyormuş ki nakil yapıyor yani Kevseri'nin kendisi söylüyor bunu olayı lütfen dikkatle dinleyelim bu bölümü şöyle diyor nakil yapıyor ve diyor ki İbni Hümeyd'in bildirdiğine göre Abbasi halifesi Ebu Cafer hacca gittiği zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyarete vardığı zaman orada bulunan i̇mam Malik'e Ya Eba Abdullah yönümü kıbleye dönüp de mi dua edeyim dedi. Dikkat ediniz lütfen. Bu nakli kevseri yapıyor sözde İmam Malik'in durumunu, konumunu ortaya koyacak ve diyor ki İbni Hümeyd'in bildirdiğine göre Abbasi halifesi Ebu Cafer Ebu Cafer hacca gittiği zaman Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın kabrini ziyarete vardığı zaman orada bulunan İmam Malik'e "Ya Ebu Abdullah, yönümü kıbleme, kıbleye dönüp de mi dua edeyim?" diye sordu. İmam Malik Halife Ebu Mansur Cafer'e o öyle yazmış, <gülüyor> Ebu Mansur Cafer diye yazmış. "Niçin yönünü ondan çevireceksin?" Yani diyor ki İmam Malik İmam Malik Ebu Cafer'e diyor ki Niçin diyor sen yönünü Resulullah'tan çevirecekmişsin Yani kıbleye niçin dönüyorsun dikkat edin Niçin yönünü ondan çevireceksin Halbuki o senin de Baban Hazreti Adem'in de Allah'a vesilesidir Halbuki o senin de Baban Hazreti Adem'in de Allah'a vesilesidir Bilakis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yönüne dön. Onun şefaatini iste. Çünkü Allah onun şefaatiyle seni affeder dedikten sonra Nisa 64. ayetini okudu. Buradan şu anlaşılıyor ki i̇mam Malik hakimin rivayet ettiği Adem haberini kabul edip fıkhi bir meselede delil olarak İleri sürdükten sonra Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'den yanılma zapt azlığı ve töhmeti ortadan kalkar. Çünkü onu zayıf kabul edenler sadece i̇mam Malik'e uyuyorlardı. Bu Kevseri'nin sözüdür. Yani i̇mam Malik rahimahullah demiş ki Ebu Cafer'e Abbasi halifesine sen diyor yönünü Resulullah'ın kabrinden çevirme aleyhissalatü vesselam. Kıbleye yönelmene gerek yok. Çünkü senin kendisine yöneldiğin kişinin e, kişi Allahu Resulü Aleyhisselatü kastediyor. O diyor hem senin hem baban Adem'in vesilesidir. Yani bundan kasıt nedir? Buradan neyi kastediyor? Az önce Adem Aleyhisselam'ın e, Resulullah ile tevessülünü kastediyor. Yani Resul, Adem Aleyhisselam bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tevessül etmişken o halde sen de onu tevessül edin demiş sözde İmam, İmam Malik ve arkasından ve estağfurullah ve estağfurullah lehum ayetini yani Nisa 64. ayetini okuyor ve diyor ki devamında Kevseri buradan şu anlaşılıyor İmam-ı Malik hakimin rivayet ettiği Adem haberini kabul edip fıkhi bir meselede delil olarak ileri sürdükten sonra Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'den yanılma zat azlığı ve töhmeti ortadan kalkar. Demek ki diyor İmam-ı Malik de <gülüyor> onu hüccet kabul etmiştir. O kabul ettiği gibi hakim de kabul etmiştir. Çünkü onu zayıf kabul edenler sadece İmam-ı Malik'e uyuyorlardı. Yani diyor ki ey insanlar görmez misiniz ki i̇mam Malik'in kendisi de bizzat ondan efendim ee, bu hadisi kabul ettiğini gösteren bir olay da Ebu Cafer'in hacca gittiği zamanki olaydır demeye getiriyor Kevseri. Yani İmam Malik İmam Malik Adem kıssasıyla delil getirmiş. Bu kıssayı rivayet eden de Abdurrahman'dır. Abdurrahman'ı zayıf kabul edenler de sadece İmam Malik'e uydukları için böyle yapmışlar ya. Meğerse Abdurrahman'ın rivayetini delil getiren Malik onun onu zayıf kabul etmiyormuş yani İmam Malik onu zayıf kabul etmiyormuş dolayısıyla onca imam da onu taklit etmede yanılmışlar. Neticede imamların Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem ile alakalı olan cerh edici bütün sözleri büyük bir yanlış anlamanın sonucudur demeye getiriyor kemseri. allah Ekber biz şimdi size inşallah bunu açıklayalım arkadaşlar birinci olarak zaten munkatı yani senedi kopuk olan bu hikayeyi yalancılıkla itham edilen birisi aktarmaktadır öncelikle senedi kopuk olan bu hikayeyi yalancılıkla itham edilen birisi aktarmaktadır ayrıca isnadı meçhullerle doludur yani bilinmeyenlerle meçhullerle doludur hikayeyi aktaran Muhammed bin Hümeyt Errazi hakkında Zehebi der ki Zehebi der ki zayıftır. Demek kim anlattı bu Ebu Cafer Ebu Cafer'in hacca gidişini? İbn Hümeyt dediğimiz kişi Muhammed bin Hümeyt razi onunla ilgili Zehebi diyor ki zayıftır. Zayıf olması da hafızasından dolayı değildir. Yakub Bişeybe dedi ki Çokça münker rivayetler yapar. Buhari dedi ki: "Fihi nazar." Nesai dedi ki: "Sika değildir." Ebuzura dedi ki: "Yalan söyler." "Fihi nazar" ifadesini birazdan açıklayacağız Buhari'nin dediği. Dikkat ediniz. Ebuzura onunla ilgili diyor ki: "Yalan söyler." Nesai onunla ilgili diyor ki: "Sika değildir." Yani güvenilir değildir. Buhari diyor ki: ondan azar var, fihi nazar. Onu inşallah söyleyeceğiz ne olduğunu. Ee, Yakub bin Şeybe diyor ki, çokça mülker rivayetler yapar. Salih bin Muhammed el-Esedi der ki, Allah'a karşı ondan daha cüretlisini, yalanda ondan daha marifetlisini görmedim. Salih bin Muhammed el Esedî Allah'a karşı ondan daha cüretlisini, yalanda ondan daha marifetlisini görmedim demekte nerede geçiyor bu söz? Hatip El-Baghdadi'nin Tarihul Bagdad isimli eserinde. İshak bin Mansur onunla ilgili diyor ki Muhammed bin Hümeyd'in Kezzab çok yalancı olduğuna şahitlik ederim demektedir. Yine aynı Hatip El-Baghdadi'nin Tarihul Bağdat isimli eserinde geçmektedir. Ebu Zura ve İbn Vara Va İmam Ahmed'e onun yalan söylediği bizce sahih olarak sabittir dediler. İmam Ahmet'e, Ebu Zura ve İbn-i dediler ki, İmam Ahmet'e, Onun yalan söylediği bizce sahih olarak sabittir. İmam Ahmet'in oğlu Salih diyor ki, Babamın ondan sonra İbn-i anınca elini sirkelediğini gördüm. Hani böyle yaka silkmek derler ya. İmam Ahmet'in oğlu Salih diyor ki, Babam diyor, onun ismini duyduğu zaman, İbn Hümeydin hemen diyor böyle ellerini silkele hani benden uzak olsun böyle der gibi. Buhari'nin peki fihi nazar ibaresi nedir ona bakalım. Onun ne anlama geldiğini açıklayalım ve ardından da hoşafçının nasıl tercüme ettiğini gösterelim. İbni Kesir diyor ki Buhari bir adam hakkında onun hakkında sustular veya fihi nazar diyorsa diyorsa o kişi ona göre en aşağı, en düşük seviyededir. Ancak o cerhte latif ibareler kullanan birisiydi. Gerçekten İmam Buhari Allah ona rahmet etsin o kadar edepli bir insan ki hani birini cerh edecek ya, yani biriyle ilgili olumsuz söz söyleyecek, onunla ilgili onu cerh ederken ağır ifadeler kullanmıyor, ancak onun zayıflığını ortaya koyarken hatta en aşağı derecede olduğunu ifade etmek için onun hakkında sustular demişse Buhari'nin yöntemi buydu, usulü buydu. Eğer diyorsa ki onun hakkında sustular ya da fihi nazar onda nazar var demişse bu diyor bunu İbni söylüyor. Bu diyor onun takip ettiği bir usuldur. Çünkü o diyor cerhte diyor latif ibareler kullanan birisidir. Nerede söylüyor bunu İbni Kesir? İhtisarul Ulûm-ül isimli eserinde söylüyor. Zehebi diyor ki Buhari fihi nazar demiştir. O bunu genelde itham ettiği kişiden başkası için kullanmaz. Zehebi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki fihi nazar demişse itham ettiği kişi cerh ettiği için bunu kullanır diyor. Buhari'ye göre fihi nazar olan bir adamın itham edilen birisi olmaması çok az görülen bir şeydir. Onun adeti böyledir. Eğer fihi nazar diyorsa bunun anlamı o kimsenin itham edilen birisi olduğu veya sika olmadığıdır. Bu ona göre zayıftan daha kötü bir haldir. Bunu Zehebi ee, da ifade etmiş yani diyor ki ne zayıftan daha aşağı durumda olan birisi için bu sözü kullanıyor İmam Buhari rahimahullah dikkat edin bunun etrafında dönüyoruz niçin <gülüyor> çünkü hoşafçı da kendine göre bir yorum yapmış buna dikkat edin hoşafçı ise Buhari'nin fihi nazar ibaresini sayfa 202'de hakkında iyi düşünülmeli diye tercüme etmiştir. La havle ve la kuvvete illa billah. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Dikkat ediyor musunuz? i̇bn Kesir'in, Zehebi'nin, Fihi Nazar ifadesinin nasıl açıkladıklarını, İmam Buhari'nin usulünün ne olduğunu, bundan hiç de pozitif manada, yani tevsik maksadıyla yapılmadığını, ancak birini cerh ettiği zaman, hatta zayıfın da altında olan kimseler için, fihi nazar ifadesini kullandığını, söyledikleri halde, hoşafçı, Buhari'nin, fihi nazar ifadesini, sayfa 202'de diyor ki, hakkında iyi düşünülmeli, yani iyi bir kimsedir, diye tercüme etmiştir. Hali bu olan, İbni Hümeyd, bu hikayeyi malikten kesintisiz olarak bile aktarsa kabul edilmeyecekken üstüne bir de hikaye munkatadır. Yani senedinde kopukluk vardır. İbni Hümeyd malike hele de Ebu Cafer mansur zamanında yetişmiş birisi değildir. İbni e, İbn Hümeyd malike Hele de Ebu Cafer Mansur zamanında yetişmiş birisi değildir. Halife Ebu Cafer Mansur, 158 senesinde Mekke'de İbn Hümeyd ise 248 senesinde vefat etmiştir. Dikkat ediyor musunuz? Aralarında aralarında neredeyse 90 sene var. Dikkat ediyor musunuz? Halife Ebu Cafer Mansur, Hicri 158 senesinde Mekke'de İbni Humeyd ise 248 senesinde vefat etmiştir. Onun imanı Malik'ten rivayette bulunduğunu da kimse söylememektedir. Kadı İyad Malik'ten rivayette bulunanları büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ve memleketlere göre taksim ettiği halde aralarında İbni Humeydi zikretmemektedir. Yani Kadı İyad ne yapmış? İmam Malik'ten rivayette bulunan herkesi zikretmiştir. Ancak bunların içerisinde İbni Hümeyd geçmemektedir. Çünkü demin de söylediğimiz gibi e, halifenin vefatı 158 yılında e, İbni Hümeyd'in vefatı ise 248 yılında. Nasıl o ondan efendim e, rivayette bulunabilir? Hafız Mizzi ve ha, Hafız Mizzi'de ne Malik'in ne İbn Hümeydin tercümesinde böyle bir şeyden bahsetmemektedir. Rivayetin kalan bölümü de meçhurlerle doludur. Kevseri bütün marifetini ortaya koyduğu halde birçoğuyla alakalı bir tevsiik aktar, e, aktaramamaktadır. Yani onları, onların güvenirliğini müteberliğini ve onlarla ihtiyac edileceğini söylüyor ancak onları tevsiik edememektedir. Hele kadı İyad'ın şehirlerinden hiç bahsetmemekte bu hikayeyi onlardan icaze yoluyla rivayet ettiğinin sözünü bile etmemektedir Kevseri. Nasıl etsin ki? Tenkitçilere göre itita hükmündedir. diyerek icaze yoluyla aktarılan rivayeti kendisi reddetmektedir. Hasılı Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'i temize çıkarıp münker rivayetini kurtarmak için Kevseri'nin medet umduğu hikaye, hadis uydurduğu söylenilen bir kişinin munkatı olarak yaptığı, senedi meçhullerle dolu, her halinden uydurma olduğu belli sadece bir hikayedir bu birincisi. İkinci olarak bu hikaye malikten sahih olsaydı bile gerekli makaslamayı yapmadıkça Kevserinin uydurmayı kurtarma gayretlerine bir faydası olmayacaktı. Şöyle ki, hatırlanacağı üzere Kevseri bu hikayeyi İmam Malik'in Abdurrahman'ın yaptığı rivayeti sahih görüyor, dolayısıyla Abdurrahman'ı da zayıf görmüyor olması sadedinde zikretmekteydi. yani i̇mam Malik Halife Ebu Cafer'e o baban Adem'in de Allah'a vesilesidir. Yani hatırlayınız bunu öne sürüyordu e, Kevser'i i̇mam Malik Halife Ebu Cafer'e o baban Adem'in de Allah'a vesilesidir diyor ya işte bu sözüyle Abdurrahman'ın yaptığı o rivayeti kastetmektedir. Bu şekilde bakıldığı zaman Abdurrahman'ın rivayetindeki Adem'in vesilesi ile Malik'in iddia edilen sözündeki Adem'in vesilesi Aynıymış gibi Görünmektedir Öyle göstermeye çalışıyorlar Yani o baban Adem'in de vesilesidir Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Senin de baban Adem'in de Vesilesidir diyerek Adem Aleyhisselam'ın ilk Hatayı işlediği zamanki Vesilesi gibi yansıtmaya Çalışmaktadırlar bu e, bu eseri ancak zaten uydurma olan hikayedeki Malik'in sözünden iki kelimeyi makaslamak lazım ki öyle görünsün o iki kelime şudur İmam Malik halifeye diyor ki o senin de baban Adem'in de kıyamet günü Allah'a karşı vesilesidir dikkat ediniz lütfen dikkat ediniz yani allah Ekber yani ben tekrar tekrar başa dönmekten yoruldum tabiri caizse ancak lütfen burada Kevseri ne yapıyor? Kevseri ee, e, bu olay zaten uydurma da sözde halifeye İmam-ı Malik ne demişti? bu senin de baban adının de vesilesidir yani buradan kasıp ee, Abdurrahman'ın rivayetini sahih göstermek için veya onun, onunla ihtiyaç edilebileceğini göstermek için sözde iman-ı malik onu, onu güvenilir kabul edip onun hadisini kabul ettiği imajını vermek için şöyle yansıtmıştı sözde onun sözünü bu şekilde rivayet etmişti o senin de baban Adem'in de vesilesidir yani buradan kasıt Olayın başından beri aktardığımız Adem Aleyhisselam'ın vesilesi. Ancak aslında bu olay uydurma olduğu halde makasladıkları bölüm şu. O İmam Malik Halife'ye şöyle diyor. O senin de baban Adem'in de kıyamet günü Allah'a karşı vesilesidir. Yani hani Allah Resulü ve Vesselam'ın kıyamet günü şefaat etmesini kastediyor. Ancak burayı makaslıyorlar sanki Adem Aleyhisselam'ın ilk tevessülü gibi göstermeye çalışıyorlar. Kevseri bu iki kelimeyi makaslamasa, bu cümlenin anlamının ne kadar değişeceğini Abdurrahman'ın rivayetinde geçen vesileyle bir alakası kalmayacağını, dolayısıyla ne Abdurrahman'ı ne de uydurma hadisini kurtaramayacağını iyi bilmektedir. Abdurrahman'ın rivayetinde söz konusu olan vesile Adem Aleyhisselam'ın insanlık tarihi başındaki tevessülüdür. Malik'in hikayesinde bahsedilen vesile ise Adem ve zürriyetinin dünya tarihi sonundaki tevessülüdür. Bu ikincisinin hak oluşunda niza ve şüphe yoktur. Yani ikinci tevessülde şüphe yoktur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'in ümmetine şefaat etmesiyle ilgili. Şifaya yaptığı şerhte Kıyamet günü ibaresini şefaati uzma hadisine işarettir sözleriyle açıklayan Hafaci, Hafaci, de bunu, e, Hafaci de bundan bahsetmektedir. Yani uydurma olan bir hadisi kurtarmak için uydurma bir hikayeyi delil getiren Kevseri bununla da yetinmeyip uydurma olan delilini mak e, maksadına uydurmak için ondan kritik iki kelimeyi makaslamakta bir beis görmemekte. Kıyamet günü gerçekleşecek olan tevessülle, insanlık tarihi başında olduğu iddia edilen tevessülü, aynı olay gibi göstermeye çalışmaktadır. Dolayısıyla, Malik'ten aktarılan bu hikayenin içinde söz konusu edilen tevessül, Abdurrahman'ın rivayetindeki tevessülle apayrı bir hadise olduğu için, Malik, Abdurrahman'ın rivayetiyle de, delil getirmiş olmaz, yani onu zayıf kabul etmiyor, olmazdı. Özetle Kevseri ne Abdurrahmanı ne de uydurma rivayetini kurtarabilmiştir. Sayfa 203'te, sayfa 203'te parantez içinde Kevseri'nin bir kelime hatasını Şifa'nın şerhlerine dönerek tasvih ettiğini söyleyip bununla okuyucuya nakilde ne kadar tesebbüt sahibi olduğunu göstermeye çalışan Hoşafçı, Hafacı'nin bahsettiğimiz açıklamasını da ...gördüğü halde, malike nispet edilen sözü sayfa 99 ve 201'de Kevseri'nin makaslamış haliyle aktarmakta bir be'is görmemektedir. Sayfa 195'te diyor ki, Abdullah bin Müslim El-Fehri'nin, o öyle yazmış, El-Fehri demiştik ya, değişik değişik yazmış. Abdullah bin Müslim El-Fehri'nin uydurmacı bir ravi olduğunu kimse söylemedi, Elbani yanlış söylüyor demiş. Yani kimse dememiş Abdullah bin Müslim El-Fehri onun sözüyle, onun ifadesiyle kimse onun için uydurmacı dememiş ancak bunu Elbani yanlış söylüyor demiş. Elbani zaten böyle bir şey söylememektedir. Ya biz daha bir söz görmedik ki hakikaten Elbani bunu söylemiş olsun. Yani biz bu adamın bu reddiyesinde isabetli bir şey görmüyoruz subhanallah. Allah şahittir ki bu nakiller yapılırken diyor ya bir, bir topluma olan kinini size adaletsizliğe sevk etmesin. Subhanallah yani bizim kinimiz de şirke karşıdır, bidata karşıdır, zulme karşıdır, telbis yapmakla alakalıdır, aldatmakla alakalıdır. Ve gerçekten yani bunda elle tutulur bir şey görsek, yani bir şey söylesin de Elbani şunu söyledi biz de diyelim ki gerçekten böyle söyledi de o yanlış anlamış. Söylemediği bir şeyleri ona isnat etmekte. Az önce söylediği gibi Elbani yanlış söylüyor diyor. Biz de diyoruz ki Elbani böyle bir şey söylememekte. Elbani hadisin illetlerini sayarken ikinci madde olarak İslam'ın Abdurrahman'a kadar olan kısmının meçhul olmasını zikredip Abdullah'ın meçhul olduğuna işaret etmektedir. Uydurmacı birisi olduğuna değil. Ayrıca i̇bn Hacer'e göre Abdullah hakkında Zaten iki ihtimal vardır. Bu birincisi. Ona göre uzak sayılmayacak ikinci ihtimal ise Abdullah bin Muslim el-Fihri'nin Abdullah bin Musellem bin Rüşeyd olmasıdır. Zehebi de onun hakkında İbni Hibban onun hadis uydurmakla itham edilen birisi olduğunu söyler demektedir. Yani her halukarda Fihri ya meçhul ya da müttehimdir müttehemdir. Üçüncü bir ihtimal varit olmamıştır. Sayfa 196'da diyor ki İbn Hacer ne bu Ravi ne de bir önceki kendi tabakasından olan Abdullah İbnül Müslim İbnül Rüşşet hakkında kınama yolu hiçbir söz söylememiştir. Elbani yanlış söylüyor. El İsabede değil Nisaunun Mizanda. Zehebi'nin dediklerini naklediyor. Diyor yani hoşafçı bunu. i̇bn Hacer Abdullah bin Müslim El Fihri'nin aslında hadis uydurmakla itham edilmiş Abdullah bin Müsellem Mir Rüşeyd olduğunu uzak görmediğini belirtip İbn-i hakkında Zehebi'nin aktardığı töhmete adetinin aksine bir itiraz ve takip yapmayarak buna muvafık olduğunu ortaya koymaktadır. Hoşafçı'nın hoşafçının aynı sayfanın sonunda söylediği gibi zira tenkit yerinde susmak bunu ifade etmektir üstelik Zeybi Abdullah bin Müslim El Fihri hakkında tanımıyorum kimdir bu ifadesinden başka kınama yolu hiçbir söz söylememektedir onun Abdullah bin Müslim bin Rüşeyd ile aynı kişi olmasını uzak görmüyorum diyerek Abdullah bin Muslim el-Fihri itiraz etmediği töhmete layık gören İbni Hacer'in kendisidir. Elbani'nin de söylediği budur. Hoşafçı Elbani'nin bu sözü yanlışlıkla isabeden aktardığına işaret ediyor. Ama bunu nereden çıkardığını doğrusu anlayamadık. Elimizdeki baskıda da bulabildiğimiz en eski baskısı olan 1983 tarihli 5. baskıda da isabe diye bir şey yok. Elbani de lisanda diyor. Korkarız bu da Hoşafçı'nın tercümedeki hataları Elbani'ye mal etmelerinden birisi. Yani ee, Elbani Allah hiçbir yerde isap edememiş ki zaten lisanda demiş. Bütün baskılarına bakıldığı halde böyle bir şey görülmemiş. Öyle görünüyor ki bu da yine Hoşafçı'nın tercümede yaptığı hatalardan birini Elbani'ye mal etme gayretinden e, birisidir. Sayfa 196'da diyor ki üstelik Rehbi'nin bilmemesi Ebni Hacer'in de zayıf ihtimali ne zamandan beri kesin ilim oldu? Dikkat eder misiniz? Üstelik Zebin’in bilmemesi Ebni Hacer'in de zayıf ihtimali ne zamandan beri kesin ilim oldu? Nasıl oldu da bilmeme ve ihtimal Ebni Hibban'a göre hakkında açık cevhe olmayan ravilerde asıl olan güvenilirliktir temel esasından ağır geldi demekte Dehabil'in bilmemesiyle ravinin meşhur oluşuna delalet eden tanımıyorum kimdir bu sözünü İbn Hacer'in zayıf ihtimaliyle de ravinin hadis uydurmakla itham edilen diğer bir isimle aynı kişi olmasını uzak görmüyorum sözünü kastetmektedir. Sonra da her mezhebin ruhsatlarını toplamaya çalışanlar gibi hakkında imam addettiği kevserinin de sözlerini naklettiğimiz İbni Hibba'nın malum mezhebini Zehebi ve İbni Hacer'in sözlerinden çıkan iki ihtimalin üçüncüsü ve en kuvvetlisi saymaya çalışmaktadır. Yani adam ya Zehebi'ye göre meçhul birisi İbni Hacer'e göre ya meçhul ya müttehem birisi ya da İbn Hibban'ın aksi ispatlanıncaya kadar herkes sikadır. Acayip yolların en zayıfı ve gevşekliğin son noktası olan ilkesine göre sika birisi. Dikkat ederseniz biz bu konuda İbn Hibban'ın usulünde yaptığı büyük bir hata olduğunu da ifade etmiştik. İbn Hibban'a göre İbn Hibban öyle bir yol takip ediyordu. Aksi ispatlanıncaya kadar herkes sikadır diyordu. Doğrusu bu hadis ilminde makbul bir usul değildir. Hoşafçı'ya göre ağır basması gereken ihtimal bu üçüncüsü. Yani ne yapıyor? Hiçbir yol bulamayınca burada İbni Habibban'ın takip ettiği yolu takip ediyor veya buna dayanıyor. Üçüncüsü Ayrıca bu rivayet Adem Aleyhisselam'ın tevbe ettiği kelimelerin ne olduğuyla alakalı. Seleften aktarılan meşhur rivayetlere de aykırıdır. Yani vereceğimiz bir cevap daha var. Seleften hiç kimse aynı demin ifade ettiğimiz gibi ee, Adem Aleyhisselam öyle bir şey demediği halde ki demin zaten onu ispatlamaya çalıştık. Yani ee, Muhammed'in hatırı için beni affet Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir şey söylenmediğini Seleften veya böyle bir şey söylediğini Seleften hiç kimse bunu yapmaması e, Veya onlardan gelen meşhur rivayetlere Aykırı olduğunu görmekteyiz Adem Rabbinden bir takım sözler öğrendi Bu sözlerle tövbe edince Allah da tövbesini kabul etti Ayetiyle alakalı Seleften aktarılan tefsir, Adem Aleyhisselam'ın tövbe ettiği bu sözlerin şunlar olduğu yönündedir. İkiz de dedi ki, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi affedip bize rahmet etmezsen, muhakkak hüsrana uğrayanlardan oluruz. Araf suresinin 23. ayeti. Bu tefsir, Mücahid'den, Said bin Cübeyr'den, Ebul Aliye'den, Rabbi bin Enes'ten, Hasan ül Basri'den, Qatadeden, Muhammed bin Kab el-Kurazi'den, el Halid bin Mayan'dan ve Ata el Horasaniden nakledilmiştir. Yani gerçekten Rabbimiz bize Adem aleyhisselamın nasıl Rabbinden bağışlanma dilediğini bizlere öğretmiştir. Bizlere haber vermiştir. Diyor ya Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi affedip bize rahmet etmezsen muhakkak hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dördüncüsü, şehristani'nin aktardığına göre Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı överken onun benzeri olmadığını, hiçbir peygamberin ona kıyas edilmeyeceğini, Adem Aleyhisselam'ın günahının bile onun vesilesiyle affedildiğini söylüyorlarmış. Hristiyanlar da diyorlarmış ki şehristani'nin aktardığına göre. İsa aleyhisselam, onun benzeri bir nebi yoktur diyorlar. Bir peygamber yoktur. Hiçbir peygamber de onunla kıyas edilemez. Hatta Adem aleyhisselamın günahı bile onun vesilesiyle affedildi diyorlarmış. Şehristani bunu el Milal ve Nihal isimli kitabında Aktarmış. Muhtemeldir ki bunu duyan bazı cahil Müslümanlar da bizim peygamberimiz İsa Aleyhisselam'dan geri kalmasın diye bu kıssayı uydurup rivayet ettiler. Eğer delil olacaksa işte size başka bir rivayet. Ebu Nuaym'ın Hilya'da naklettiğine göre Yusuf Aleyhisselam der ki Allah'ım babalarım Halil'in, babalarım Halil'in olan İbrahim, Kurbanlığın olan İshak ve İsrail'in olan Yakub'un salihlik, salihlikleriyle sana yöneliyorum. Allah da ona şöyle vahyetti. Ey Yusuf, onlara zaten benim ihsan ettiğim nimetlerle mi bana yöneliyorsun? Burada Bu da Ebu Naim'in Hilyetül Evliya'da geçen bir haberi. Allah'a hamdolsun, gerçekten... Ee, Belki yorucu, belki de çok hassasiyetle yapılmış bir reddiyeydi, her yönüyle bunu değerlendirdik, dinleyici kardeşlerimle bunu paylaşmış olduk, Allah Azza ve Celle'den bunu bereketli ve faydalı kılmasını diliyorum, salih amel olarak bunu hanemize yazmasını ümit ediyorum, bu saate kadar dinlediniz, Allah sizlerden razı olsun.